Murakabenin üçüncü şubesi, mübahlarda ihtiyatlı davranmaktır. Üçüncü vazife, ne emir ne de yasak edilmemiş olup mübah olan vazifelerdir. Aslen insanın gafletine sebep olan mübah kısımlardır. En çok kalbin samimiyetini zayıflatan bir kısım mübahlardır. Binaenaleyh mübahlarda da ölçüsüz olarak hareket etmek, insanı emirlerden geri bırakır, ve yasaklara da yakınlaştırır. Bu üçüncü vazifede insan uzun boylu bir muhasebeye girer. Emirleri yapar, yasakları terk eder. Mübahlarda temkinli olur. Böyle olunca maddi ve manevi bünyesinin dengelerini korumuş olur. Helal ve haram hakkındaki hadisi şerifi hatırlayalım. Çünkü mübahlardaki ölçü bu hadisi şeriftir. اِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنُونَ وَاِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنُونَ وَبَيْنَهُمَا اُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اِسْتَبْرَعَ لِد۪ينِهِ وَعَرِضِهِ Muhakkak helal bellidir, haram da bellidir. Fakat ikisinin arasında, avam nasa göre, hükmü müşkül şübheliler de vardır. Kim şübhelilerden sakınırsa, elbette dinini ve ırzını dünya ve ahirette korumuştur, buyrulur. Yani şüphelilerden sakınan, mübahlarda da hem dünya hem ahirette kınanmaktan, azaptan, çoğu zaman hesaptan bile kurtulur demektir. İhsanın tefekkür makamı Bu makamda gayb alemini, yani kabir, haşir, neşir, azap, sevap yurdunu düşünmek demektir. Bir müminin ahiret gününü tefekkür etmesi, kalbe ayrı bir zevk verir. Evet, ahiret gününü tefekkür etmek bir makamdır ki, imanın ikinci büyük şubesidir. Her mümin, ahiret gününe inandığı için, kendini o hayata hazırlar ve kendini ölümden sonrasına süsler. Bu tefekkürle insan, dünyanın fena ve muvakkat olduğunu idrak eder. Terakki ederse, dünyanın fenalığını idrak ettiği gibi, Müşahede de eder. Dünyayı müşahede ettiği gibi ahireti de kemal ile idrak eder ve kendini ona hazırlar. Ölüm rabıtası daima insanı aşırı hırs ve haset gibi fena hasletlerden çeker. Güzel hasletlere sevk eder. Sabah vaktini zikir, akşam vaktini ölüm rabıtasından ibaret fikirle geçiren mutlaka tekamül eder kün fi dünyا kânk garib ou gabır sabil ou gûd nefsek min ahlıl qubûri dünyada garib gibi yaşa bilakis bir yolcu gibi geç ve nefsini kabirlerde gömülmüş ehlinden say ve âbudillâha ve la türük bhi şeyan ve âmalillâh kânk tarahu ve gûd nefsek fi l-mûta ve dûkûllâha ând kulli hâjer ve kulli şâjer Faeza amilti seyyatan fa'mal bi janbiha hasanatan esirra bis sirri ve'l alaniyata bil alaniyeti. Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şey ortak etme Allah için öyle çalış ki sanki sen onu görüyorsun kendini ölüler arasında say her taş ve her ağaç yanında Allah'ı zikret Hasbel beşer bir kötülük işlersen hemen akabinde bir iyilik yap gizli kötülüklere gizli de, aşikar kötülüklere de aşikarda. Mealindeki hadisi şeriflerde, tefekkürün başlangıcı olan ölüm rabıtası ve ölümden sonraki hayata hazırlık yapılmasının usulü öğretilmiştir. Mesela vatanından uzaklaşmış, gurbet diyarında ikamet eden bir kimse, ikamet yerinde elde ettiği ve kazanmış olduğu nesi varsa, orada muvakkat kullanır. Kısmı azamisini, Asli vatanına dönüşüne bırakır Hadis-i şerifte Dünyadaki muvakkat hayat Gurbet diyarına benzetilmiştir Ahiret ise Asli vatana benzetilmiştir Gurbet kuşu Daima asli vatanı için çırpınır Ona hazırlık yapar Ve kavuşması için Kat ettiği her bir mesafede Asli vatanına yaklaştığı için Daha hazırlıklar yapar Ve daha sevinir